asgarın Suç ve Ceza 2. bölüm Yapım yönetmen Mehmet Köseoğlu Yazan Dostoyevski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 Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla hukuk tahsil eden bir gençtir. Son iki aydır ailesinin para gönderememesi üzerine zor durumda kalınca, bazı aile yadigarını tefeci bir kadına rehin vererek ondan faizle para alır. Ama bu arada içten içe tefeci kadına kim beslemekte, onun fakir halkı sömüren bir mikrop olduğunu düşünmektedir. Rodian, Tefeci kadını öldürdüğü takdirde Çevresinde yaşayan sefaletin Son bulacağına inanmaktadır ne? Oh, ne oluyor Ölüm uykusuna mı yattın be adam Kalk hadi öyle oluyor oh, Sen misin Nastasya Çar içeyi bekliyordun yoksa Kalk ee... hadi bak sana çay oh. getirdim No, hasta mısın yoksa? Yüzün kireç gibi bembeğe. Yok yok yo, bir şeyim yok. Bu çay ev sahibinden mi geliyor yoksa? Ev sahibi ne diye sana çay göndersin ki? Bırak çay göndermeyi, kadın seni polise şikayet edecek. Polise mi şikayet edecek? Ya ama neden? E neden olacak? Ya biriken borçlarını bir hafta içinde öder... ...ya da polise gitmek zorunda kalacağım diyor. Aptal kadın, bir bu eksikti. Doğru, Praskovya Pavlovna aptal bir kadındır. Ama sanki sen çok mu akıllısın? Bütün gün leş gibi yatıyorsun. Anlamıyorum neden kendini verdin? Eskiden ders verirdin, okula giderdin. Şimdi hiçbir iş yapmıyorsun. Yapıyorum ya. Yapıyor musun? Hani nerede ne iş yapıyorsun? Düşünüyorum. Hay <gülüyor> güldürme beni düşünüyormuş. Bari çok parası olan bir şey düşün. Nastasya lütfen bu paraları al da bana biraz ekmek getir hadi. Gelirken bakkala uğra. Biraz da salam alıver. Ekmeği şimdi alır gelirim. Ama salamı boş ver. Paranın gerisi sana lazım olur. Salam yerine sana lahana çorbası getireyim. Dün pişirmiştim. Sen ne diye beni düşünüyorsun ha? Sana kaç kuruşluk iyiliğim dokundu? Bana iyiliğin dokunsan ne olur? Ah ne yapaydım yani? Bırakaydım da koskoca delikanlı aşıktan mı ölesin? Açlığın ne olduğunu bilirim ben. Ah dışarıda sepette ekmek olacaktı. Şimdi getiririm bekle. Eğer bütün insanlar kötü değilse... ...bu safkası mutlaka iyiler sınıfında yerini alacaktır. Al işte, taze ekmek. Ee, bu da lahana çorbam, içini ısıtır. <gülüyor> Teşekkür ederim Nastasya. Sormak bana düşmez ama... ...sırf merakımdan soruyorum. Dün akşam neredeydin? Yoksa bol paralı bir iş mi buldun? Yani böyle yırtık elbiseler içinde... ...ayağında doğru dürüst ayakkabısı bile olmayan bir adama... ...kim bol paralı bir iş verebilir ki? <gülüyor> ...valide öğrencilere ders vermeye bile gidemiyorum. Aa, şimdi aklıma geldi. Hmm. Dün sen evde yokken bir mektubun geldi. Mektup mu? Kimden? Aa, kimden olduğuna bakmadım. Cebime koymuştum. Hmm. Ha, i̇şte. Aa, sağ olun Astasya. Kimden gelmiş? Annemden. Ee, acaba ne yazıyor? <gülüyor> Sevgili Rodiyacığım, ...iki aydır seni mektupsuz ve parasız bıraktığım için beni affet oğlum. Sen bizim benim ve kız kardeşin... dünyanın her misin. Ümidimiz, sevincimiz, geleceğimizsin. Duyuyor musun Nastasya? Ben ailemin tek oğlu. Onların geleceğimişim. İyi ki buraya gelip de yaşadığım şu sefil hayatı görmüyorlar. Öyle söyleme Raskolnikov. Sen son zamanlarda böyle oldun. Eskiden temiz giyinir, üniversiteye giderdin. Ama annen para göndermeyince kendini böyle saldın. Doğru söylüyorsun. Neyse, bakalım başka neler yazmış annem. Önce sana niçin para gönderemediğimi açıklayayım. Üç ay önce gönderdiğim 15 rubleyi buranın tüccarlarından Vasil Ivanovich'ten emekli maaşımdan ödemek vaadiyle borç almıştım. Bunu yaparken de kız kardeşin Dünya'nın aylığına güveniyorduk. Kız kardeşin çalışıyor mu? Söylemiştim ya sana. Bir malikanede yatılı hizmetçi olarak çalışıyor. Devam edeyim bakayım. Ama Dünya artık o evde çalışmıyor Rodya. Sebebi de Marfa Petrona'nın kocası. Meğer gizliden gizliye Dünya'ya aşık olmuş de bir sarkıntılık yapıyormuş. Vay alçık herif vay. Biz sen üzüm diye bunlardan bahsetmemiştik. Senin oyunu bilirim. Eğer bahsetseydik tahsilini yarıda bırakıp gelirdin. Gelirdin tabii. Gelip haddini bildirdim ona. Ay çok heyecanlandım. E kendi kendine konuşmayı bırak da mektubu oku. Zavallı dünya sırf bizim hatırımız için... ...sana para gönderdiğimiz için... ...Marfa'nın kocasını yaptıklarına ses çıkarmamış. Dünyanın bu vaziyet karşısında... ...ne kadar acı çektiğini tahmin edebilir misin? <gülüyor> Etmez olur muyum hiç? Zavallı kız kardeşim. Dünya sabretmesini sabretmiş ama bir gün... ...bir rastlantı sonucu Marfa Petrovna... ...kocasını bahçede dünyaya kuru yaparken yakalamış. Eee sonra? Sabret de okuyayım Nastasya. Sinirlerim bozuldu zaten. Marfa Petrovna... ...her şeyi ters anlayarak dünyayı suçlamış ve... ...onu dinlemeye bile lüzum görmeden... ...hakaretlerde bulunarak işten kovmuş. <gülüyor> Vah güzel kız kardeşim benim. Neler gelmiş başına. Zavallı kız. Zavallı yavrucuğum namusu lekelenmiş. Horlanmış ve hakaret görmüş bir halde ağlaya ağlaya eve geldi. Olan biteni anlattı. Elinden geldiği kadar teselli etti kendisini. Ama bu arada işsiz kalmıştı. Bu yüzden sana para gönderemedik. Bir aksilik olduğunu tahmin etmiştim zaten. Görüyor musun Nastasya? Neler gelmiş kızcağızın başına. <Gülüyor> ya çok yazık. Hadi devamını oku şunun merak ettim. Her şey yoluna girdiği için... ...sana bütün bunları yazma cesaretini gösteriyorum. Allah'a şükür temize çıktık. Kardeşinin namusu kurtuldu. Ah ne güzel. N nasıl olmuş bu iş? İzin ver de okuyayım. Şimdi bu sevinçli haberin... ...nasıl geliştiğini anlatacağım. O çirkin iftiradan sonra herkes... ...bizden yüz çevirmişti. Öyle ki sokağa bile çıkamaz olmuştuk. Bütün bunlara sebep Marfa Petrona'ydı. Burada tanımadığı kimse yok. Önüne gelene dünyayı çekiştirmiş... Tabii bütün bu olup bitenlerden haberi olan kocası da karısına çok kızmış. Ve Dünya'nın bir suçu olmadığını, bütün kabahatin kendisinde olduğunu söylemiş. Aferin adama, suçu yüklenerek soyluluk yapmış. Yine de kardeşime sarkıntılık etmesi hoş karşılanır bir şey değil. Ama suçu yüklenmeyebilirdi, oku hadi. Gerçeği öğrenen malikane sahibi yaptıklarından pişman olarak evimize geldi. Ve Dünya'dan binlerce defa özür diledi. Sevgili oğlum, şu anda duyduğum saadeti dile getirecek kelime bulamıyorum. Bir anda itibarımız arttı. Dunyacığım birçok yerden ders vermek teklifleri aldığı halde... ...hepsini geri çevirdi. Sonunda öyle bir yerden teklif geldi ki... ...geri çeviremedik. Aman Allah'ım ne teklifi almışlar? Hadi oku şunu. Gerçi sana sormadan karar vermemeliydik... ...fakat bekleyecek zamanımız yoktu. Yedinci dereceden bir devlet memuru olan... ...ayrıca birçok ticari yatırımı olan... ...Piotr Petrovich Lugin evimize kadar geldi. Marfa Petrovna'nın uzaktan akrabası olan bu zat... ...pek kibar ve nazik bir dille... ...Dünya'ya evlenme teklif etti. Ne? Aman Allah'ım ne harika bir şey. Ay, sevinmelisin kız kardeşin zengin bir adamla evleniyormuş. Allah aşkına sus da şu mektubu okuyayım Nastasya. Benim fikrimi almadan nasıl böyle bir şey kalkarlar? Ya peki peki oku. Biotr Petrovich ertesi gün için... ...Petersburg'a gideceğinden acele karar vermemizi... ...yine nazik bir dille rica etti. Kardeşinle baş başa verip en iyi kararın evet demek olduğunu düşündük. ...hem devletten maaş alan hem de ticaret piyasasında yatırımları bulunan... ...her yerde hatırı sayılır bir damat bu zamanda zor bulunur doğrusu. <gülüyor> Annen haklı. Böyle bir damat hakikaten zor bulunur. Acele karar yok. Hele mektubu bitireyim o zaman fikrimi söylerim. Oğlum sana sormadan karar verdiğimiz için umarım bize kızmamışsındır. Bir oturup Petrovic laf aramızda... evlenici kızın fakir ve çeyizsiz oluşunu özellikle arzu ettiğini... Zira kocanın hiçbir şekilde karısına borçlu kalmaması gerektiğini, kadının kocasını Veli nimet bilerek ona mutlak itaat etmesi lazım geldiğini anlattı. Doğrusu benim bu sözler üzerine biraz gururum incindi. Senin incindi de benim incinmedim anneciğim. Bu namussuz herif kendine eş değil köle arıyor. Haklısın gibime geliyor. Müstakbel eniştenin bu sözleri benim doğuşuma gitmedi. Ah devam et bakalım başka neler yazmış annen. Sevgili oğlum. Damadımızın Petersburg'a geleceğini başta yazmıştım. Orada bir avukatlık bürosu açacakmış. Oraya gelince sana da uğrayacak. Açıkça ifade etmedi ama sana büyük faydası dokunacağını söyleyebiliriz. Hatta belki sana birlikte çalışmayı bile teklif edebilir. Harika! Artık işsizlikten kurtulacaksın. Ha, istemez. Teklifi yerin dibine batsın. Aa, tamam tamam, öfkelenme. İstemiyorsan çalışmazsın adamla. Sevgili oğlum, en iyi haberi mektubun sonuna bıraktım. Piotr Petrovich oraya yerleşeceği için... ...bizim de Petersburg'a gelmemizi istiyor. Ah işte en güzel haber bu. Artık annem ve kız kardeşini özlemeyecek. Dur bakalım, dur bakalım. Buraya nasıl geleceklermiş? Müstakbel damadımız Piotr Petrovich bize orada ev tutmuş. Tabii kirasını biz ödeyeceğiz. Tren biletlerini de biz alacağız. Piotr Petrovich de çantalarımızla... ...büyük sandığımızın masraflarını ödeyecek. Yakında sana emekli maaşımdan... ...30 ruble göndereceğim. Eğer bilet masrafımız ve... ...orada kalacağımız evin kirası olmasaydı... Daha da fazla göndermek isterdim. Sevgili oğlum, Allah'a inan ve güven. Günümüzde moda haline gelen dinsizliğe asla itibar etme. Seni ebediyen sevecek olan annen Bulheria Aleksandrova Raskolnikov. Hayır, ben yaşadıkça bu evlilik gerçekleşmeyecek. Sakin ol, sinirlenme hemen. <gülüyor> Nişanlısın. Petersburg'a getirecek adama bak, Nastasya. Sandık ve çanta taşıma masraflarını üzerine alıyormuş. Ha, ne büyük fedakarlık! Yaşlı bir kadınla genç bir kız tek başlarına onca yol gelecekler. Bilet paralarını da kendi ceplerinden ödeyecekler. Petersburg'da kalacakları evin kirasını da yine kendileri karşılayacaklar. <gülüyor> Güya damat, zengin mi, itibarlı bir devlet memuruymuş. Ama cimri olduğu da muhakkak. Hey Piotr Petrovic. Sen pinti ve alçak adamın birisin. <gülüyor> Aklın sıra kız kardeşime kimsesiz, fakir ve savunmasız görüp kendine köle seçtin ha. Avucunu yalarsın. St. Petersburg'a ayak bas da görürsün bak. Başına ne çoraplar öreceğim senin. Garson! Bana bir duble votka ile yiyecek bir şeyler getir. Peki beyim. Gene parasız kaldım. Bir yerlerden borç bulmalıyım. Eğer rehin bırakabileceğin bir şey varsa Ali onayı bana onaya git. Ondan para alabilirsin. <gülüyor> İlerideki adamlar bizim tefeci cadıdan söz ediyorlar. Kim bu kadın? Tefecilik yapıyor. Pis bir cadıdır. Ama bir mahalleyi toptan satın alabilecek kadar da zengin. İyi de kadının parasından bize ne? Ne demek bize ne? Beş ruble değerindeki eşyaya bir ruble öder, faizinde peşin alır. Parayı gününde getirmeyen eşyasını kaybetmiş bilir. <gülüyor> İnsanın yalnız eşyasını değil, canını bile alır o kahrovası tefeci karı. Alan razı, veren razı, kimene? Yok, veren razı değil. Çünkü başka çaresi yok. Kaç arkadaşımın evden çıkarken ağladığını gördüm. Eğer elime bir fırsat kesse hiç acımadan o tefeci karıyı öldürürdüm. Öldürür müydün? Tabii. Söyler misin bu kadının kime ne faydası var? Servetine. Servetine ha? Ya bu servetin kime ne faydası var? Beddua ve gözyaşları üzerine kurulan, faizle şişip büyüyen bir servetin kime ne faydası olacak? Sen ne demek istiyorsun kuzum? Demek istediğim şu. Bir taraftan için yaşadığını bilmeyen pis bir koca karı, milyonların üzerine oturmuş dinsiz bir cadı... ...diğer taraftan parasızlık yüzünden sefalete düşmüş aileler, kötü yola düşmüş genç kızlar... ...ilaç bulamayan hastalar, istediği halde tahsiline devam edemeyen öğrenciler var... Ne kadar da doğru söylüyoruz. Bu ölse cemiyet ne kaybedecek sanki ha? Habi hamam böceği ölmüş ha bu melun karı. Bence hiç fark yok. Diyelim ki cesur bir adam çıktı. Koca karıyı gizlice öldürdü. Servetini ele geçirdi. Ve onu binlerce insanın kurtuluşu yolunda harcadı. Sen buna cinayet diyebilir misin? Kanun nazarında cinayettir tabii. Hangi kanun? Bir cadının kene gibi cemiyetin kanını emmesine izin veren kanun mu? Binlerce ailenin sefaletini seyreden... ...beddua ve iniltilere kulak tıkayan kanun mu? İyi de kanunları ben yapmıyorum arkadaş. Şüphesiz bu koca karı yaşamaya layık değil. Ama gene de polis onu öldürene hapse atar. Doğru. Çünkü sistem böyle. Bu sistemi değiştirmek lazım. Bu böyle devam etmez. Neyse, işkilerimiz bitti. Hadi kalkalım. İyi, hadi kalkalım. Adam ne güzel söyledi. Her şey sistemden kaynaklanıyor... Annemler Petersburg'a gelmeden tefeci karın işini bitirmeliyim. Hem de hemen. Saat altıya geliyor. Geçen gün bu saatte gittiğimde evde kendinden başka kimse yoktu. Bodrumdaki baltayı aldım. Görünmemesi için şu askılı torbanın içine sokayım Hı -hı. İşte tamam Şimdi askıyı omzuma asayım Evet bu da oldu Şimdi baltomu giyin bakayım Hı -hı. Güzel Baltoma kadar bol ki içinde balta taşıdığımı kimse anlayamaz Şu kül tablasını da gazete Kağıdına sarayım Aha. Koca karıya içinde Gümüş tabla var derim O kağıdımı açarken Ben de baltayı kafasına indireyim <gülüyor> saat altıyı vuruyor Artık gidebilirim Birkaç saat sonra şehir fakirlerin kanını Hemen pis bir koca karıdan kurtulacak Bunu fakirler için yapacağım Hey akşam akşam nereye böyle ha, Sen misin Nastasya Benim ya kim sandın bu saate nereye gidiyorsun? Şey yani hiç. E, e, otur otura içim karardı da. Nehir boyunca yürüyeceğim biraz. Yemek yiyecek paran var mı? Neden sordun? Ay, paran yoksa sana çorba ayırayım. Gelince içersin. Biliyor musun Nastasya? Sen çok iyi yürekli bir kızsın. Keşke dünyaya fakir olarak değil de zengin bir kız olarak gelseymişsin. Neden? <gülüyor> Paranın bir kısmını fakirlere dağıtırdı. <gülüyor> Deli çocuk. Hadi hadi mı Nastasya? Güle güle. Aa unutma aç gelirsen bana haber ver. Tamam. İyi akşamlar Bay Ah, e, Lizaveta ne yapıyorsun sen orada? Çamaşırları yıkıyorum. Sizin de var mı yıkanacak bir şeyiniz? Şimdilik yok teşekkür ederim. Lizaveta. Nastasya sana sesleniyor Lizaveta. Efendim Nastasya. Bodrum'dan baltayı al da odun kır biraz. İçeride yakacak kalmamış. Ne? Balta mı? Aa, balta bende. Vakit geç oldu yarın kırsam olmaz mı? Olur ama unutma. Unutmam. Hadi kolay gelsin sana Lizaveta. Teşekkür ederim bari Raskol Niko. Nastasia balta'yı al odun kırdı deyince ödün koptu. Allah'tan Lizaveta'nın işi vardı. Koca karıyı öldürdükten sonra baltayı hemen Bodrum'a koyayım. Bulamazlarsa benden şüphelenebilirler. ...öldürüp kahraman olacağım... ...cadının bütün servetini fakirlere dağıtacağım... Bana bak tavanın badanası olmamış Mütka... Bir, ...bir kat daha çekeceğiz... Tamam usta tamam çekeceğiz... Ay canına, tefeci olsun. karının alt dairesini boyuyorlar... ...boyacılara gözükmeden yukarı çıkmalıyım... ...yoksa cinayetten sonra beni gördüklerini söylerler... ...şansım varmış beni görmediler... ...işte tefeci kar'ın dairesine de geldi... Kim o? E, Raskolnikov. E, Alyona Ivanovna. Üniversite öğrencisi hani. E, ne var? Niye geldin? Size bir şey getirdim. Bekle biraz. Söyle bakayım. Ne istedin? Suç ve ceza doynumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.